''Bizimki veli filan değil, kelimenin tam manasıyla delidir, deli.'' Öyleyse derler, ''Nasıl geçiniyorsun böyle deli biriyle?'' Cevap verir, ''Ben usulünü biliyorum da öyle geçiniyorum. Kavga gürültümüz o yüzden olmuyor.'' Büsbütün meraka düşerler. Deli gibi biriyle kavgasız, gürültüsüz geçinmenin usulü nedir ki?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 Çünkü orada akıl vardır. Akılla ikimiz bir yerde asla duramayız. Rabbimiz buyurdu. Ey öfke! Sen Adem'in bedenine girmeye çalış. Oraya yönel. Akıl senin geldiğini görünce hemen çıkıp gider. Kendi yerini sana bırakır. Böylece sen de Adem'in bedeninde hükmünü icra eder, onu deli yaparsın.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 ''Çünkü ben o an deli sayıldığımdan, deli adamdan her şey beklenir.'' diyerek veli rolüne gireceksin. Aklım gelinceye kadar bir deliye, bir veli rolü oynayacaksın. Ebu Müslim burada şunu da ilave eder. ''Tabii'' der, ''Bu sabır benim için de geçerli bir görevdir.'' Bazen hanım öfkelenir. Bu defa o deli durumuna girer, bana veli rolü düşer.'' Ben bir veli gibi sabır gösterir, karşılık vermemeye çalışırım. Aklı gelip de akıllı insana muhatap olduğumu anlayıncaya kadar bu sabır devam eder. Ebu Müslim bundan sonrasını şöyle tamamlar. İşte der ey dostlar, benim hanımdan şikayetçi olmayışımın sebebi budur. Gül gibi geçinip gitmemizin sırrı da buradadır.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 minnettarlığını duyacak. Bu da mutluluk vesilesi olacak. Sakın bir deliye bir veli rolü basit bir şey deyip de geçmeyin. Sadece bir deneyin yeter. İşte size güzel geçinmenin sırrı.